Günaydın. Günün ilk haberi Van depreminin ikinci yılı nedeniyle başlatılan bir imza kampanyasından geliyor. Kadıköy Yoğurtçu Parkı Forumu tarafından başlatılan imza kampanyasının anlatacak çok şeyi var. Dile getirmek istedikleri ve talepleri var. En iyisi sözü kampanyaya bırakmak ve Van'dan gelen çığlığa kulak vermek. İşte kampanya metni ve anlatmak istedikleri. Van'da 2011 yılının 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde yaşanan depremlerin üzerinden tam iki yıl geçti. Çoğumuzu şaşırtmasa da acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Yaralar halen sarılmış değil. Borçlandırılarak TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelerin birçoğu ödemeler başladığında ne yapacağını bilmiyor. Kiraya ya da akrabalarının yanına çıkarak konteynerlerdeki gayri insani yaşam koşullarından kurtulmuş olanlar da sürdürülebilir bir çözüm için ne yapacaklarını bilemez durumda. Fakat öyle bir kesim var ki artık çaresizlikleri çığlığa dönüşmüş. İki yıldır 20 metrekarelik konteynerlerde yaşamaktan başka çare bulamamış en yoksul kesim şimdi sokağa atılmak isteniyor. Van Valiliği hala 4 konteyner kentte yani Anadolu, Tahir Paşa, Kaya Çelebi ve Alkanat'ta yaşamını devam ettirmeye çalışan 200'ün üzerinde evsiz, kirasıcı, depremzede aileyi terke zorlamak için 2 ay önce elektriklerini kesti ve çamaşırhane, kreş, cami, çocuk, oyun parkı gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan konteynerleri söktü. Zaten zor koşullarda idame ettirdikleri hayatları devlet politikalarıyla kabusa çevrilen depremzediler seslerini duyurmanın başka yolunu kalmayınca 27 Ağustos'ta açlık grevine başladı. Her geçen gün yeni depremzedelerin katılımıyla büyüyen açlık grevi Van'da yükselen bir çığlıktır. Biz bu çığlığı duyduk, seslerine kulak katarak cümle alemin duymasını sağlamaya karar verdik. Çünkü Gezi sırasında her türlü ahlaksızlığın, yolsuzluğun, talanın, adaletsizliğin karşısında olduk. Çünkü Gezi direnişi her türlü gayri insani devlet politikasının hesap vermek yerine ben yaptım o kadar diyen politikacının siyasi kayırmacılığı düstur edilmiş yandaş arayıcı devlet görevlilerinin karşısındadır. Çünkü gezi direnişinin bugünkü biçimi olan forumlar, siyaseti politikacılara terk etmemeye, haklarımızın gasp edilmesine kabul etmemeye kararlı. Karar verdik kaykırıyoruz ve diyoruz ki devlet tüm bu sorunlara çözüm bulmak zorundadır. Vaktimiz az. İçeri alınan sobalardan zehirlenme vakaları yaşanıyor. Özellikle de çocuklar bulaşıcı hastalık riski altında. Soğuk ve iki aydır devam eden aşık revi dolayısıyla konteyner kentlerden. Her an bir ölüm haberi gelebilir. Evsiz kiracı depremzedelerin iki yılın sonunda üstelik de kış koşullarında elektriksiz bırakılması kabul edilemez. Kesilmiş olan elektrik hiç vakit kaybedilmeden tekrar bağlanmalıdır. Konteyner kentlerde yaşayan aileler, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçları derhal insani koşullara kavuşturulmalıdır. Ardından kalıcı çözüm için adım atılmalı. Depremzedelerin konut barınma ve işsizlik sorunları hızla çözülmelidir. Uyarıyor, haykırıyor ve diyoruz ki, forumlar sorunlar çözülünceye kadar konunun peşinde, vanlı depremzedelerin yanında olacaktır. Son günlerde sosyal medyada konunun yeniden gündeme gelmesiyle gözler Van'a çevrilmişken bakalım muhataplardan nasıl bir yanıt gelecek? Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sırada Kurban Bayramı ile yeniden gündeme gelen bir konu var. Elektroşokla bayıltılarak kesim yapma. Deniz Yıldırım tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, hayvan kesiminde elektroşok cihazı kullanılması. Deniz 1993'ten beri tüm Avrupa Birliği ülkelerinde bayıltılarak hayvan kesimi yapılıyor. Türkiye'de uygulanan yöntem Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmış durumda. Acısız kesimde hayvanın kalbi atmaya devam ederken, Elektroşokla bilinç kaybı oluşturuluyor ve kesildiğinde acı çekmemesi sağlanıyor. Hayvan yine kanı akıtılarak öldürülüyor, İslam'ın gereklerine uygun şekilde. 2000 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elektroşokla bayıltılarak yapılacak kesimin İslamiyet'e ters düşmediğini, kurbanların da bu şekilde kesilebileceği açıklamasına rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmıyor. Her mezbahaya bir elektroşok aleti alınması için kanun çıkarılmalı ve eski yöntemle Hayvan kesimi yasaklanmalı diyerek talebini dile getiriyor. Ben de diyorum ki keşke hayvanları hiç kesmesek. Normalde belli aralıklarla kampanyaların nasıl daha etkili hale getirilebileceğini duyuruyor. Sizlerle ipuçları paylaşıyoruz. Bu hafta başlıktan imza kampanyalarına şöyle bir baktığımızda çoğu kampanyacının bu ipuçlarına ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve haftanın son gününde hafta sonu kampanya açmak isteyenler için bu ipuçlarının üzerinden geçmenin iyi olacağını düşündük. Kampanya kurgulamak esasında son derece basit ancak yine de dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. Bunlara dikkat ettiğimizde başarı şansı daha da artıyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net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 Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmasa da insanlar bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Yani bu üç soruyu neyi kimden neden istediğinizi açık, net biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderilecek dilekçe metnini yazmak kalır. Bu metin kampanya metninin anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitap, e, hitaben yazılmış Taleplerden oluşur aslında tabii ki burada bu taleplerin sadece net olması önemli değil aynı zamanda gerçekçi ve bu muhatabın da yapabileceği talepler olması şart. Bu öğelerin hepsi tamamsa başlatabilirsiniz kampanyayı. Tabii daha pek çok ekleme ile güzelleştirmek sizin elinizde. Mesela kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden fotoğraflar koyabilirsiniz. Kampanyanın Twitter paylaşımları için başka bir hashtag etiketi ekleyebilirsiniz. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile katabilirsiniz. Ama dikkat edin boşluklu olarak başlığın 120 karakteri geçmemesine Özen göstermek lazım. Böylece kampanyanız tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider, çözümde daha hızlı gelir. Bu arada kampanyanızla ya da konunuzla ilgili çıkan haberleri de altta haberler bölümüne ekleyebiliyorsunuz. Yine Twitter'da önemsediğiniz veya kitleler üzerinde etkili olduğunuz, düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanız tweetlenirse, onu da göstermek için altta tweetleri destek ekle bölümünden ekleyebiliyorsunuz. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla da, İmzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilirsiniz. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını ve kampanyaya yaymalarına yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar. Daha çok sahiplenirler, sizin yanınızda yer alırlar. İşte bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu change.org Taksim.tr, Taksim Rehberler adresinde bulabilir, kampanya yürütme konusundaki becerilerinizi ve yetilerinizi geliştirebilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.